Dem belediyesi mi zam belediyesi mi? Yönetime geldikleri günden bu yana zamlarla anılan dem belediyesi zam belediyesine dönüşüyor. Diyarbakırlılar dem partinin suya ve ulaşıma yaptığı zamlardan sonra parti tabelasına dem yerine zam yazılması daha doğru olurdu yorumlarını yaptı. Bunca zamlardan sonra halka hak vermemek elden değil. Dem parti mi zam parti mi? Bence zam daha çok yakışıyor. Neden mi diye sormanıza gerek yok sanırım. Yapılan fahiş zamları Sağır Sultan bile duydu. Diyarbakır'da suya yapılan zamlar, halkı canından bezdirdi. Suya öyle bir zam yapılmış ki yapılacak bir izahat yok. En kısa izahat şu olabilir, su faturaları elektrik faturalarını geçti. Ay sonu gelince faturayı görenler, marketlerde hazır suyu tüketseydik bu kadar paramız gitmezdi diyor. Suya yapılan zamın şokunu henüz atlatamayan Diyarbakırlılar ikinci bir zam şoku ile karşılaştı. O da ne? Toplu ulaşımada zam yapılmış. Gazete manşetlerinde Diyarbakır'da toplu taşımaya yeniden zam yapıldı, haberini okuyunca bunlar halkın aklıyla mı oynuyorlar, CHP gibi halkı mi görüyorlar. Enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarının düştüğü bir dönemde toplu taşımaya yapılan zam da neyin nesi? Sosyalist-komünist partilerin ağızlarından düşürmedikleri bir hikaye vardı ya, neydi o hikaye? Sosyal belediyecilik hikayesi, sözde halkın menfaatlerini koruyacaklardı sosyal belediyecilikte, siz kim sosyal belediyecilik kim? Gelin görün geldikleri nokta halkın cebini boşaltacak tüm sınırları zorluyorlar, ağızlarından yurttaşlığı, halkçılığı düşürmüyorlar, bir kene gibi halkın alın terini emmekten vazgeçmiyorlar. Emeğin, çalışanın ve işçinin yanında olduklarını iddia ediyorlar, emekçinin kazandığı 3-5 kuruşu getirmiş oldukları zamlarla lop diye yutuyorlar. Halkın yaşadığı zorlukları maddi ve manevi olarak rahatlatması gereken belediye, halkın sırtına zamlarla ağır yükler yüklüyor. Olan yine dar gelirliğe, asgari ücretliye oluyor. Belediyelerin amacı halkı rahatlatmak mı? Evet rahatlatmak dediğinizi duyar gibiyim. Peki icraat olarak ne yapıyorlar? Suya zam, ulaşıma zam yapıyorlar. Halkı mağdur edebildikleri kadar mağdur ediyorlar. Diyarbakır'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamların kısa bir tarihçesine girerim. Diyarbakır'da 2018 yılında toplu ulaşıma ilk kez 9 yıl sonra zam yapılmış. Bu da demektir 2010 yılları ile, 2018 yılları arasında toplu ulaşıma hiç zam yapılmamış. Alınan kararla dönemin kayyum Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine %25 zam yapmış. O dönemde daha önce 1.50 Türk Lirası olan toplu taşıma ücretleri özel halk otobüslerinde 1.75 Türk Lirası, şehir içi ve ilçe şehir içi minibüslerde 2.00 Türk Lirası olmuştu. 4 yıl sonra 2022'de Diyarbakır'da belediye otobüslerinde, tam bilet 3 Türk Lirası 5 kuruş, indirimli bilet 3 Türk Lirası, öğrenci 2 Türk Lirası olmuş. Yine özel halk otobüslerinde tam bilet 4 Türk lirası, indirimli 3 Türk lirası 25 kuruş, öğrenci 2 Türk lirası 5 kuruş olarak belirlenmiş. Daha önce 3 Türk lirası, 25 kuruş olan minibüs ulaşım fiyatları 4,5 TL'ye çıkarılmış. Dem parti başta olmak üzere deme bağlı yayın organları zamları hararetli bir şekilde eleştiriyorlardı. O dönemde kayyumun yapmış olduğu zamları bende hararetli bir şekilde eleştiriyordum. Sam demek halkın mağdur olması demekti, eleştirmemek elden değil. Gel zaman git zaman, 2023 yerel seçimleri oldu. Dem Diyarbakır'da belediye seçimlerini kazandı. Halkın beklentisi zamsız bir 4 yılın geçmesiydi. Ancak durum tam tersine oldu, hani yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak gibi bir şey oldu. Dem Parti, belediye yönetimini devraldığı gibi ilk icraatı zam yapmak oldu. Şecat az ederken verdiği Kıpti Sirkatin söyler, Koca Ragıp Paşa'ya ait bir beytte yer alan bu sözden partinin durumunu güzel bir şekilde resmediyor. Dem parti belediye yönetimini devraldıktan sonra ilk icraat olarak tükürdüklerini yalamak oldu. Çarşıda pazarda, orada burada eleştirdikleri zamların birkaç katını geçecek şekilde kendileri yaptılar. Suya, ekmeğe ve toplu ulaşıma yaptıkları fahiş zamlar halkı canından bezdirdi. Yıl 2023 Dem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 4 ayda toplu ulaşıma %115 zam yaptı. Diyarbakır'da toplu taşımaya %115 zam gelmesi halkta şok etkisi oluşturmuştu. 6 Türk Lirası 5 kuruş olan minibüs tam yolcu ücreti 14 TL'ye yükseltilmişti. Yıl 2024 Diyarbakır Dem Belediyesi toplu taşıma ücretine %50 zam yaptı. Halkın yanında durduğunu iddia eden DEM Parti yine halkı zor durumda bırakacak adımları atmıştı. Diyarbakır toplu taşıma ücretleri 2024 yılında minibüs dolmuş tam ücretleri 14 TL'den 20 TL'ye yükseltilmiş. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde öğrenciler için 6 TL'den 8 TL'ye, tam biletler için 10 TL'den 15 TL'ye zam yapılmış. Akaryakıt fiyatları artı da o yüzden zam yaptılar diyebilirsiniz. Ancak akaryakıta yapılan zamlar, o kadar da fahiş oranlarda olmadı. Toplu ulaşımda en çok kullanılan akaryakıt türevlerinden mazotu ele alalım. Mazot diğer adıyla motorun 2024 yılında akaryakıt türleri arasında, en az zam almış ürünler arasında yer almış. 2024 yılı boyunca mazota %20,45 oranında zam yapılmış. Benzine %27,48 oranında zam yapılmış. LPG'ye %28,69 oranında zam yapılmış. Ortalama akaryakıta %20 ile %27 arasında zam yapılırken, DEM Parti toplu ulaşıma bir dönem %115, diğer dönem ise %50 zam yapmış. Mesele akaryakıta yapılan zamlarsa niçin, %115 ile %50 zamlar yapılmış? Demek ki mesele başkaymış. Yıl 2025, son olarak geçen günlerde toplu ulaşıma %25 zam yapıldı. Allah'tan korkun, bu halka saygı duyun. Bu halkın oylarıyla geldiniz. Bu halk sizden hizmet yerine zamlı tarifelerden başka ne gördü? Yeni tarifeye göre belediye otobüslerinde tam bilet ücreti 15 TL'den 20 TL'ye zam yapıldı. İndirimli 15 Türk Lirası, öğrenci 10 Türk Lirası olarak zamlandı. Minibüs hatlarında şehir içi ve çevre mahallelere ulaşım 20 TL'den 25 TL'ye zam yapıldı. Öğrenci ücreti ise 15 Türk lirası olarak zamlandı. Zam yapmayı gerektirecek bir durumda yok. Hatta akaryakıt ücretleri geçen günlerde düşüşe de geçmişti. 6 Mayıs'ta LPG'ye 1,20 TL'lik, 7 Mayıs'ta motorin fiyatlarında litre başına 1 Türk lirası 29 kuruş indirim yapılmıştı. 4 kişilik bir aile çarşıya çıksa 25 TL'den 100 gidiş 100 dönüş 200 TL'si sadece yol parasına gidecek. İşine giden bir emekçi 50 Türk lirası günlük yol parası verecek. 22.000 asgari ücretle çalışan bir işçi aylık gelirinin 1500 lirasını sadece yol parasına vermiş olacak. Öğrencinin çekeceği mağduriyet çabası Bu halka zulümdür bu kadar pahalılığın arasında, Dem Belediyesi, artık tabelayı değiştirip Dem yerine Zam Belediyesi diye isim değişikliğine geçmesi daha iyi olacaktı, diye düşünenlere hak vermemek elden değil.